diyor yani. Yani oda kapandığı zaman evet. ya sen açacaksın ya ben açacağım. Tamam. Ya Doğan açacak. Melis bir çıkıp gelsene sen hop var hop musun ya onu merak ediyorum. bir. Çaycı ki var değil mi sen de şeyin ekleme. Oda da bir, bir olarak girmeye bir denesene var mısın? Burada? Evet selamünaleyküm. aleyküm. Bugün e, inşallah e, Musa hem beraber konuşalım. E, bugün Hocam, Evet Hocam, e, aracı reddeden birçok konuşmalar var. Ee, İslamiyet'te aracı olmak var mı? Ya da bununla ilgili ayet var mı? Bunu e, konu eden bir ayeti ele alacağız. Ee, aracı olmaya reddeden birçok arkadaşlarım demek istedikleri şey nedir? Kur'an'da bunu ne şekilde işliyorsa bu konuyu ele alıyoruz. Şimdi önce bir ayet-i okuyalım. Yani e, Nisa suresi 85. Bu ayet kelimesi nasıl anlamışlar? Ayet kelimesi ne geçiyor? Ayet kelimesi e, birçok alimlerin kitaplarına, tefsirlerinde farklı farklı. E, buradaki şefaat ya da yeşfa kökünden gelen şefaat-ı hasene diye gelen kelimenin e, birebir e, yani vazı manasına göre e, bire birebir kullanıma göre verilmesi gereken mana. Bir insanın diğer bir insana aracı olması. Bir iş yaparken herhangi bir hayırlı işlerde falan ona aracı olmasını anlamamız gerekiyor. Ama maalesef İbn-i Kesir'de daha bazı tefsir kitaplarında bunu tamamen bir insanın kendi kişinin kendisinin yaptığı iyilikler diye tercüme ediyorlar ve bu şekilde yazıyorlar. Oysa ki burada kastedilen insanın kendisinin yapması değil bir başkasına yapmak üzere görevlendirmesi ya da araya bir aracı kullanmak üzere yapılan hayırlı işler diye kelimenin kökünde bu var şimdi bunun üzerine önce bir mana vereceğiz sonra alimlerin görüşlerini aktarara İslamiyet'te aracı var mı yok mu bununla denilecek şey ne demek ne demek istiyorum ruhbanlık var mı yok mu ruhbanlık e, yok dediğimiz zaman ne kastediyoruz işte bunu aracı manasına mıdır? Yoksa ruhbanlık yok derken ilahlaştırmak, aracıya, aracıya güç vermek, güç atfetmek şeklinde anlaşılıyor ve onu, onu mu reddediyoruz? E, bu, bu konular üzerine, cep, evet şu anda yayın yapıyoruz. Onun için e, bu ayet-i önce okuyacağız, bu konulara cevap arayacağız. E, Nisa suresi 85'te Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Men şifa şefaatin hasenetin kim ki şefaatı hasene e, ile şefaat ederse, yani kim ki güzel bir amaç için güzel bir davranış sergileyerek efendim bir aracıya e, şefaat ederse, bir aracı kullanarak bir hayırlı işe tevessül ederse, burada aynı zamanda bir aracının tevessülü de söz konusudur. Çünkü bu iş öyle bir iş ki aracı kullanmadan yapılmayacak bir işten bahsediyor. Sen kendin yapmıyorsun ama bir başkasının üzerinden onu yaptırıyorsun. Bu edilgenliğin sebebini zülü ile ilgili Müslümanlarla, e, Yahudiler, Hristiyanlar bir arada olduğu Medine döneminde gelmiş ayettir. Dolayısıyla hatta burada kastedilen konu itibariyle da e, Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlarla birlikte bir iş yaparsa ilgili bir ayettir. Burada sen yapmıyorsun ama onlarla ortaklaşa bir iş yaptığın zaman orada yine sen kazançlı oluyorsun. Şimdi ayet-i e tekrar e, devam edelim. Yekun lehu nasibun mim minha o yapılan işte e, nasip vardır. Sen yapmıyorsun yapmadığın halde bir yap, e, iyi yapılan işle ortak olmak üzere e, ona katkıda bulunuyorsun. Ona şefaatçi oluyorsun ve başka birisi bu iyi işte aracı oluyor. Bu durumda e, onun nasibi var. Bu kim ki bunu e, bu şekilde yardım ederse işte burada şefaatin de karşılığını görecektir. Ve men kim de kötü bir yola, kötü bir davranışla şefaat ederse, yardım ederse bir aracı bulup efendim kötü yola onu başka birinin kötüle gitmesinde yardımcı olursa yahut da böyle bir müessese açar. O müessesede efendim kötü işlere davet eden bir müessese ise oraya yapılan bütün yardımlar bu grup şefaata girer. Dolayısıyla böyle bir şefaat yapan kişinin de yıkün lehu kiflüm minha bundan sorumluluğu vardır. Bundan bir nasibi vardır. O kötü şefaatin günahından da sorumludur. Bu ayetik i doğrulayan bazı hadis rivayetleri var ya da Efendim hadis diye bilinen bazı rivayetler var buna çok uyuyor. Bu orada ne diyordu? Ben sünnetin hasenetin felehu ve ecru men amile biha. Kim bir iyi yol açarsa, iyi bir adet, iyi bir davranış diğer insanlar da oradan giderse, oradan gidenlerin bütün aldığı alacağı mükafatları da ilk o yolu açan, o hayır yolunu aracı olan insanlarda kazanır. Vemen sen sünneten seyyi kimde kötü bir yol açarsa kötü bir adet, kötü bir yol açarsa oradan gidenlerin de felahu e, ve vizromen amile biha o kötü yolda gidenin e, e, hem yapmanın hem de orada gidecek olanın alacağı vebali o kişide alır aynı ayet kelime birbirine bu iki e, efendim ikisi de birbirine benziyor ve Allahu ala kulli şey mukita. Allah e, her şeyi e, hesap edip e, bir gün hesabını da soracak vakti saati gelince bunları hepsini efendim ortaya çıkarır ve asla hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Bu ayet-i kerime ve bir önceki ayet-i kerimede e, müminlerin iyile e, e, savaşa veyahut da Allah Resulü Allah adına bir şey e, emrolunduğu zaman da ancak kendileri bundan kazançlı çıkacağını ve herkes kendi nefsinden e, mükellefiyet ve sorumluluk sahip olduğunu e, ve de Allah e, kafirlerin e, davranışlarına karşı e, bize yeter. Onunla, orada Allah'a güvenmemiz gerekiyor ve gerçekten eğer kafirlerden bize dokunacak olan şiddetli azaplar düşünüyorsak, Allah'tan gelecek azabın daha şiddetli, daha ağır olduğunu unutmayalım. Ayet kelimesi ile. Ee, şimdi biraz sonraki okuyacağım ayet-i kerime arasına bu ayet-i kerime gelmiştir. Yani on, ondan sonra gelen ayet-i ayet kerime şudur. Ve izahûyitun bi tahiyyetin fehayyû bi ehsani Eğer birisi size iyi bir duada, iyi bir selamda bulunduğu zaman siz onun ya dengi ya da daha iyisiyle ona karşılık verin. E innallâhe kâle alâ kulli şey'in hasîbe. Allah her şeyi e, üzerine bir hesabı o, var. Bir e, geliş güzellik yoktur. E, Allah her yaptığınızın karşılığını mükafatını verecektir. Şimdi bu üç ayeti bir araya getirdiğimizde e, elbette birbirine bir bağ kurabiliyoruz. Ama bunlardan bağımsız olarak kelimeler üzerine biraz durmak lazım. Yani burada şefaat kelimesi var. Bu şefaat ahirete yönelik olan bir şefaattan ziyade dünyada aracı Kullanmakla ilgili ve bunun da bir tür şefaat olduğunu, yani dünyevi bir şefaat. Dünyevi bir şefaatın aynı zamanda okur, ahirette de, kıyamette de bunun karşılığının olduğunu görüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın din adını, dini konular söz konusu olunca şefaati inkar etmeler ya da aracı olamaz, din konusunda aracı kabul etmiyorum gibi yaklaşımların bu ayetin zımnında acaba doğru mu söylüyorlar ya da bununla ne kastediliyor? Bunu açıklama adına önce bu e, ayet-i biraz teknik yorumuna gireceğiz. Şimdi allah Teala'nın ilmi, kudreti ve kıyamet konuna ihtiva eden üç ayetin arasına az önce anlattığımız gibi bunlar girdi. Burada Türkçe karşılığı şefaatın daha ziyade ahiretteki bir aracılık özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün insanlara hesabe çekilmenin yargılanmanın bir an önce başlaması, bekleme sıkıntısının son bulması için ümmetinin günahlarının affına dair bir aracı olacağı rivayetleri aklımıza geliyor. Kur'an'da ve Arapça ilminde ise şefaat bu mananın yanında bir farklı ya da daha geniş manaya da sahiptir. Mesela bir insan bir iş görürken araya bir başkasının girmiş olmasına da şefaatçı, olmak deniyor. Onun hatırına o işin görülmesi, sonuç elde etme gibi teşebbüslerin adını da şefaat deniliyor. Bu açıdan baktığımızda bu dünyada insanlar bir diğerini şefaat etmenin ve hayırlı yollara şefaatçi olmanın teşvik edildiğini görüyoruz. Selam vermek olsun, efendim e, kişi sorumluluğunun gelişmesi olsun ve hayırları teşebbüs etme kabiliyetin gelişmesi olsun. Bu konularda Allah bize ne yapıyor? Teşvik ediyor. Yani siz diğer insanların hayra gitmesini, hayır yola e, efendim teşvik etmenizi karşılığı karşılıksız almayacak. Onu ne olacağız? Alacaksınız diyor. Yani o mükafatı siz elbette alacaksınız. Böylelikle bu ayet kelimede e, dünyadaki yapılan iyilikler dolayısıyla ahirette de şefaat hakkının olduğunu görüyoruz. Yani bu dünyadaki yapılan yatırımlar Ahirette de yapılan e, işler arasında senin direkt senin yapmadığın ama başkasının yapması dolayısıyla e, kazançlı olacağımızı görüyoruz. E, demek ki burada e, daha ziyade sevapların aracı ile ilgili bölümünü anlatıyor. Yani bir sevap işlerken direkt her sevap ben yapacağım diye bir şey yok. Benim yaptığım sevaplar işle, işlediğim işler ya da sadaka-i cariye türünden yapılan hayırların kalıcı olduğunu ahirette de bunun şefaata e, hak olarak kazanmış olduğumuzu gösteriyor. Yani bir insan bu dünyada hayır kapılarını böyle işlerse, yaparsa ahirette de onun diğer insanlara dolayısıyla şefaat etme hakkının da bir dolaylı yönden görüyoruz. İlginçtir. Burada ayet de bu kelime şefaat kelimesiyle anlatılmıştır. Yani Ahirette birilerine şefaat etmek istiyorsan bu dünyada da şefaat etmen lazım. Ne yapacaksın? Hayırlı kapıların açılmasını şefaatçi olacaksın. Aracı olacaksın. Şu kelime doğru mudur? Yani ben aracı kullanmadan yapacağım. Bu e, gerçeğe ve günlük hayata uygun değil. Çünkü dünya hayatında aracı e, olmadan efendim bir e, iş başarıma kolay değil. Herkes nasip olmuyor. Hanım Derler iş ararsın, şu yaparsınız, bu yaparsınız. Ne derler? Yani bir B.S.V lazım diyor Ya bir e, bekant şaft tanınmışlık ya da bir aracı sevilen, tanınan yıllarca o e, meslekte e, söz sahibi hizmetiyle olan insanları araya koymamız lazım ki efendim o iş ne girelim ya da başarılı olalım. Muvaffakiyetler olsun gibi. Demek Allah insanı insana vaಸ್ತc kılmış, tevessül eylemiş. Bu sebeplere tevessül etmenin caiz olduğunu görüyoruz. Kim ki eğer tevessülü ilahlaştırmadan, aracıları ilahlaştırmadan tevessüle efendim e, başvurursa, aracılara başvurursa bu günah değildir olduğunu anlıyoruz. Çünkü bunu anlatan yine hadis-i şerif rivayetlerinde de kim iyilik yolunu açarsa onun sevabını ve yine kim kötülük yolunu açarsa onun da günahını vebanını taşıyacaktır. Bu, buna bir başka örnek. Oruç e, konusunda Ramazan ayında kim kim e, oruçlulara yemek davet eder, yemek yedirirse oruç tutanların orucuna ortak olur diyor hadis-i şerifte. Yani bir insan 10 e, kişi 20 kişi evine davet etti ya da yemek verdi. Orada 20 kişi 30 kişi var 30 kişinin oruç tutmuş olduğu orucundan e, ne kadar sevap kazanıyorsa aynısını oruca efendim, daveti yapan iftar yemeği veren kişi de onların oruç sevabından alacak ve soruyorlar o oruca tutan kişilerin orucundan sevabından bir eksiklik olur mu diye. Hayır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunun sevabından bir eksiklik hiçbir şey eksiklik olmaz. Şimdi bu etik erimde görüldüğü gibi yani gelişigüzel bir aracı reddetmek İslam'a göre doğru değildir. Ama reddedilmesi gereken bazı aracılar vardır. Nasıl mesela? Suistimal ediyor veyahutta aracı olunca cennet cehennem birilerini cehenneme sokuyor, birilerini cennete sokuyor. Efendim birilerini cehennemden kurtarıyor. Suistimalı varıldığı zaman bunlar elbette o zaman kötü bir aracı olmaktır. Efendim aracı aracı olarak yani vasıta vasıta olarak kalacak. Asla kimseye uluhiyet iddiasında bulunmayacak. Efendim asla kimseyi e, kandırmayacak şekilde aracı doğru bir aracı bulursak o aracı ile sebeple tevessül ederek onları Allah yolunda mücadele vermeyi bu ayet-i kerime yani Nisa suresi 85 öngörmüştür. Başkalarının günahını affetmek yetkisi almış gibi davranan şeytani bir davranış içerisine girmiş olur. Kimse kimsenin günahını affetmeye yetkili değildir. İslamiyet'te ruhbanlık yoktur derken bunu demek istiyoruz. Yani İslamiyet'te hiçbir kimse kimsenin günahını affetmek üzere bir yetkili değildir, yetki sahibi değildir. Bunun içinde peygamberler dahi var. Bu yetki tamamen Allah'ındır. Bir başka konuyu buna ilave aynı konu olduğu için, benzerlik olduğu için. Mesela kader konusunda inkara kalkışa mutezile neye göre inkar etmiştir? Efendim bir sürü haksızlık yapanlar oluyor. Haksızlık yaptıktan sonra da efendim ne yapalım işte kadermiş deyip ve o kadere suç atıp kendileri aradan sıyrılmak istiyorlar. Yaptıkları işin sorumluluğundan kurtulmak istiyorlar. Onun için kaderi biz tamamen ortadan kaldıralım. Kader diye bir şey yok diyelim. Şeklinde bu yanlış, e, mutezilerin yanlışı gibi beri tarafta yine efendim bazı aracılar günah af çıkarmak işi, Hristiyanlık gibi yapıyorlar. Birilerini cennete sokup, birilerini cehennemden çıkarıyorlar şeklinde kötüye suistimal o zaman açık kapı kalıyor diye buradan da efendim aracı yoktur, dinimizde aracı olmaz gibi düşünceleri İslamiyet'e göre Süre-i Nisa ayet Efendim, 85'te anlatıldığına göre bu da doğru değildir. Allah dünyayı sebepler dünyası olarak yaratmış. Sebepleri ortadan kaldırdığı an adına ne diyoruz? Biz mucize, o zaman mucize yaşıyoruz demektir. Demek ki mucizenin olmadığı zamanlar için Allah sebepleri ne yapmıştır? Tevessül etmeyi bizi görevlendirmiştir. Sevgili kardeşim, dünyada Allah yüzde %100'e yüzde yüze varacak şekilde bütün varlıkları bir diğerine sebep kılmıştır. E, siz, biz dünyaya geldik, annemizi babamızı dünyaya gelmek için bize sebep olarak önceden yaratıyor. Biz onlar dolayısıyla dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla ben aracı kabul etmem sözünde dini anlamda da bir efendim e, izaha ihtiyacı olan bir kelimedir. Tek başına doğru değildir. Ondan neyi kastediyorsun sorulur. O da derse ki ben aracı kabul etmiyorum derken, ben dua ederken efendim Allah'tan isterim, başka kimseden istemem. Tamam, amenna, çok doğru bir söz. Efendim ben dua ederken kıblem e, vardır, kıblem dönerim, ondan başka yere dönmem. Allah bana oraya secde et emri verdi, ben kimseye, insana secde etmem. Tamam, amenna, doğru. Bu manada aracı kastediyorsan doğru. Ama benim hiç, hiç hocam olmayacak, benim hiç şeyhim olmayacak, benim hiç kimse alimi tak e, taklit etmeyeceğim. Aracı bu manada kimse kabul etmiyorum. Ve de bu manada yine buna benzer, manalarda aracıyı reddetmenin ne aklen bir doğruluk tarafı vardır, ne de dinimizde Kur'an-ı Kerim, Sü Süre-i Nisa ayet, ayet 85'te böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Böyle bir istekte de Cenab-ı Hak bulunmuyor. Ama sadece bir ayet kelime var. Orada diyor ki mescidde Allah'tan baş Allah'la birlikte başkasına dua etmeyin. Yani mescidi put haline getirmeyin. Efendimiz selamü selam Hazreti İbrahim e, nasıl Kabe'den putları çıkardıysa Kabe'deki putlara onlar dua ederken biz yani Allah'tan istiyoruz, putlardan istemiyoruz ama o bizi Allah'a götürüyor şeklinde ilave ettikleri bu putlaşma durumunu red içindir. Burada Müslümanların hiçbirisi herhangi bir şekilde camiye put sokma söz konusu değil ve putlardan da herhangi bir medet uman yoktur. Ancak tevessül bakımından bilinmesi gereken ve şefaat konusu olarak ayeti seçtiğimiz bu ayet-i vardır. Burada bir insan yağmur duasını istiska şeklinde tevessüle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tevessüle, e, esma-ı husnayı tevessül ve Allah Resulü'nü ve sahabeyi, onların yolunda giden takvasına güvendiğimiz insanların takvasını tevessül etmek caizdir çünkü ameli salih'e girer. Yani ameli salih e, Kur'an-ı Kerim'de İlehinnas adı kelimi tayyib <gülüyor> Allah'a kelimi ve vel salih salihu uhu ayet-i kerimesinde görüldüğü gibi ameli salih de onu yükseltir. Demek ki insanlar niyetlerinde Allah'a gönderilecek temiz niyetleri var ise o Allah'a gider, ameli salihler de onu daha yükseğe götürür. Bu manada bizim tevessül etmemizi de e, caiz olduğunu, ait kelimeden kerimeden bize amir olduğunu da ayrıca görüyoruz. İnsanların gerek kendi yaptığı iyi ya işler, yaptığı zikirler ya da bir başkasının takvasına güvendiği insanların yapmış olduğu duasını Beraberinde bir dua şeklinde tevessülün caiz olduğunu bu ayetlerden anlıyoruz. Zahiri alim diye bildiğimiz alimlerin bu tevessülü ameli salih olarak değerlendirmiş olması dahi yine bu sözümüzü doğrulamaktadır. Yani ameli salih tevessül etmiş oluruz. Biz evliyayı tevessül ederken, peygamberleri tevessül ederken onların bünyesi kişiyle biyolojik yapısından ziyade onların Allah'a olan takvasıdır takva, amel salih, cihat, Kur'an-ı Kerim efendim ve her türlü güzel işler Allah'a tevesül için, Allah'ın esmasının tecellisi olarak düşündüğümüzden tevesül için caiz olduğunu da bu ayetlerin amir noktasından bakana söyleyebiliriz. Şimdi bu ayet kelimeyi tekrar bu mana, bu izahdan sonra okuyalım. Ne diyor? Men yeşfa şefaaten hasene kim iyi bir yol açarsa şefaatçi olursa bir diğer başka şefaat kelimesi Aracı manasına birebir yardımcı olma manasıdır. Yani kişinin bir diğerine yardımcı olması değil, hedef olan bir kişiye yardım etmek için bir başka kişiyi arada kullanmaktır. Sen birine yardımcı olmak için oraya ulaşamıyorsun. Ona ulaşabilmek için iyi bir iş yapmak istiyorsun ama onu sen yapamıyorsun ve bir başkasına yardım ediyorsun. O onu yapıyor. Bu manadadır. Arap dilindeki kullanım şekli budur. Kur'an-ı Kerim'de de tefsirlerin birçoğunda böyle geçmektir. Ama bazı zahir alimler birebir bunu efendim kendisinin yapması şeklinde mal vermişlerdir. Bu bence yeterli mana değildir. Hatta burada bir beyani tayir söz konusudur. Tefsir beyani tayir şeklinde yapıldığı için de çoğu insanlar bunu birebir karşılık zannetmişlerdir. Dolayısıyla demek ki kim esas biz e, kelimenin birebir manasına baktığımızda Aracı kullanmak üzere bir dan bahsediyor. Arada birisi var o, o seni e, doğru bir yola götürüyor ve de seni güzel bir iş yapmak üzere teşvik ediyorsa işte o yardım eden kişi dolaylı yardımından dolayı nasipsiz kalmayacak. Nasibini alacak. Kim de kötülüğe böyle bir gidiş yaparsa. Sen mesela faizci bir adamın faizci olduğunu bildiğin halde faizci adama yardım ediyorsun. Senin bu yardımın faizcilik yapan, tefecilik yapan adamın alacağı günahın da aynı şekilde almasına ortak olmak demektir. Sen de bundan nasipini alacaksın, sorumlusun diyor. İyilik de böyle, kötülük de böyle. Bu ayet-i kerime böyle izahtan sonra belki güncel olduğu için de konuyla ilgili efendim birkaç katkıda bulunur ümidiyle, bugün cuma sohbetimizde bu ayet-i kerime üzerinde bize düşündürdükleri itibarıyla söz konusu ayet-i kerime tekrar, Üzerine durayım diye düşündüm. Evet. Ee, evet. Zümer ayet 3'te de geçtiği gibi yani iyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler. Burada Allah'ı bırakıp da dünyevi ya da putlar ya da Allah'a şirk koşma durumunda bir başkasına o Allah'a yapılması gereken e, mücadelenin, ibadetin, her şeyin bir başkasına ortak şekilde yapılmış olması e, burada ne yapılıyor? Reddedilir. Süreyi Zümer ayet 3'te. <gülüyor> Bu ayet-i kerimede e, özellikle şirk boyutudur. Yoksa aracı bir insan mesela çalıştı geldi. Allah mı veriyor, ben çalıştım, ben kazandım dediği zaman bu da kendi, insanın kendisini e, şirk koşuyor Allah'a. Allah'ın rezzak alem olduğunu inkar manasına gelir ve şirktir. Bu sözü söylemek az önce putlara tapmak arasında pek fark yoktur. Biri bilinçli yapılır, diğeri bilinçsiz. Yani bütün kazançlarında kendi gücünü görüp de Allah'ı unutan kişi aynı şekilde de günahkardır. Burada da yine bilinçli bir şekilde yaptıklarının sebep olduğunu, ondan öteye bir mana taşımadığını bilen kişi geldiğinde annesinin, babasının evladına kazandığı paraların bir müsebbibi olduğunu, onu kendisini çalışıp kazandığını ama o gücü verenin, o imkanı verenin ise Allah olduğunu bilerek söylediği zaman bir manası yoktur. Yani bir zararı yoktur. Pardon. Bu açıdan insanlar ee, konular üzerinde derin bir düşünmediği anda hemen konuları birbirine karıştırabiliyor. Sanki e, tevessülü reddeden ayetlermiş gibi ve de şefaat e, reddeden, şefaat reddeden ayetlermiş gibi düşünülüyor ve bu hataya düşülmüş oluyor. Bu ayet kelimelerde şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şey konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez şeklinde bitiyor. Yukarıdaki bu ayetin ilk bölümünde anlatılan onu bırakıp da başka dostlar edinenler şeklinde ayet tamamen efendim Allah'ı hedeften çıkarıp tamamen yaptıklarını Allah için değil de diğer varlıklar için, insanlar için yapanları ele aldığını görüyoruz. Burada zaten herhangi bir şekilde aracı da yoktur. Aracıyı Allah yerine koymak, aracıyı putlaştırmak, aracıyı ilahlaştırmak, aracıyı efendim tapmak şeklinde anlayabileceğimiz her türlü bu manaya gelecek her türlü işler de bu ait kelimeleri ve az önceki okuduğumuz ait kelimeleri de yasaklanmıştı. Yasaklanan kısım burasıdır. Maalesef insanlar bazı kişileri, bazı maddeleri, bazı e, işleri çok sevdiği zaman bütün sırrın gücün onda olduğunu zanneder. Kimi güce tapan insanlar vardır, kimi kendi gücüne, gençliğine tapan insanlar vardır. O zaman işte tehlike boyutu başlamış olur. Biz insanlar Allah'ın e, gücüne ve Allah'ın e, büyüklüğüne yakışır bir şekilde ona tazim ve ibadetimizi yapma durumundayız. Sebepler de sadece sebep olarak kalacaktır. Onları da ilahlaştırmamak lazım. Ne hocamızı, ne şeyhimizi, ne büyüklerimizi, ne de yaptığımız işleri, ibadetleri efendim asla ve asla ilahlaştırma boyutuna getirmememiz isteniyor bu ayet kelimelerde yasaklanmış olduğu anlıyoruz. Mesela bazıları bu konuda şöyle soruyor. Efendim tarikatlarda bağlanın bağlanmanın sırrı e, veyahut da eleştirilen bir konu. Mürid mürşide karşı teneşhit tahtasında ölünün ölü yıkayıcıya kendini bıraktığı gibi bırakmalıdır. Bunun doğru anlaşılması adına ne söylersiniz diye soruyorlar. Tabii ki e, Şuna benziyor yani evinize doğru dürüst bir ceren kanalı gelmeden evinizin aydınlanması söz konusu değildir. İslam'ın teslim manasını doğru anlaş, anlamak adına, anlaşılması adına da böyle düşünmemiz lazım. Yani peygamberimizden beri gelen ilahi nurun Allah'ın kelamının, doğru yaşantının, takvanın tam bize kadar gelmesini istiyorsa biz bağlantımızı tam kurmamız lazım. Allah Resulü hakkında şüphe edecek yorumlardan kaçınmak lazım. Allah'ın sıfatları, güzelliği hakkında şüphe edecek yorumlardan kaçınmak lazım. Bu manada bir teslimiyet şarttır. Bu teslimiyet efendim tamam şuraya kadar tamam ama oradan öteye yok derseniz bu defa e, sizin bağlantınızda problem var demektir. Hz. İbrahim bu manada ben tam manasıyla teslim olanların ilkiyim. Peygamberimiz ise yine İslam'ın gerçek bir din Bunun dışında yani Allah'a tam teslim olmadan Allah'tan nur feyiz alacağını ve onun hak yoluna davet edeceğini ya da hidayette olduğunu söylemesi mümkün değildir buyuruyor. Bu manada anlamak lazım. Yani tam manasıyla bir insan eğer ki ehil olan bir şeyhi müridinin tam bağlanmış olduğu durumda ona gelen feyiz de e, anlayıştan yaşantıdan takvadan bir nasipte kendisine gelecektir. Bu açıdan bir teslimiyet şarttır. Zaten İslam'ın kökü Teslim kökü budur. Arızalı olan kanaldan ne su gelir, ne gaz gelir, ne deceryal. Muhakkak kaçıklık olur. Eğer ki arızalı bir bağlantı varsa evinizde eviniz tehlike içeriyor demektir. Hayatınız tehlike demektir. Çocuklarınız tehlike içerisinde demektir. İnanç evi oluşturmak istiyorsanız, inançtan bir saray kurmak istiyorsanız, gönül sarayınız Allah'ın her an ziyaretgahı olmasını istiyorsanız evinizin cerran döşemesinde kaçıklık olmaması lazım. Muhakkak o gönül aleminizde şüphe olmaması lazım. Bu nasıl mümkündür? Ancak sağlıklı bir döşeme, sağlıklı bir efendi teslimiyet ile donanmış, korunmuş bir cerran kapluların döşemesi ev bu şekilde sağlam emniyeti alınması lazım. Allah'ın nuru, fezi, bereketi, Resulullah'ın sünneti, şefaati bize de bizim evimize kadar da gelmesini istiyorsak önce tam bir bağlantı kurmak lazım. Sağlam bir bağlantı kurmak lazım ki gelen cehren boşa gitmesin. Çeşme akıyor ama kendi kabınızı çeşmenin tam altına koyacaksınız ki size su tam gelsin. Eğer ki siz başka yere kursanız su boşuna akacak, başkaları alıp götürecek siz susuz kalacaksınız. Eğer ki cehreni yanlış yere bağladıysanız yine cehren evinize gelmeyecektir demektir. Onun için mürid mürşidine karşı teneşit tahtasında ölünün, ölü yıkacıya kendini bıraktığı gibi bırakması manası bu amaçla doğrudur, bu manaya doğrudur. Efendim bazıları e, hiçbir şey sormayacak mıyız, hiçbir şey konuşamayız mı falan. Bunu, bunu yersiz bir sorudur çünkü e, peygamberlerin, e, peygamberlerin Allah dostlarının, mürşidlerin gelme hikmeti Kur'an-ı Kerim'de anlat, anlatılmıştır. Ve kitabe vel hikme, Onların gelme hikmeti anlatırken sadece ilim öğretmek değil aynı zamanda hikmet öğretmek içindir. Hikmet nedir? Bir şeyin neden ve niçini, nasılını öğreten ilmin adı hikmettir. Bu açıdan efendim niye teslim olduğunu bilmiyorsan sen teslim olamazsın. Nasıl teslim olunacağını bilmiyorsan tam teslim olamazsın. Ne kadar teslim olacağını bilmiyorsan isyan edersin. Dolayısıyla bu ölçülü bilgilerin bizim e, kaderimizle, geleceğimizle, kararımızla yakından ilgisi vardır. Doğru bilgiyi bizi hidayete götürecektir. Yanlış bilgi bizi şüpheye sokar. Neden ve içinlerini bilmeyen, hikmet ilmine dayanmamış teskuru teslimiyet, avam teslimiyetidir. Tam olgun ve kamil bir iman o kişinin asla mümkün olmayacaktır. Biz bu açıdan... İslam'ın ne manaya geldiğini, teslimiyetin niye olması gerektiğini tam anladığımız zaman Allah Resulüne tam bir teslimiyet yapabilir ve mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim'in yine Nisan suresine geçen bir ayet-i kerimede kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Başka ayet-i kerimelerde de eğer siz Allah'ı seviyorsanız Allah Resulü'nün sözünü dinleyin ve ona tabi olun. Bu ayet kelimeler birbirine şöyle değerli toplu bağlayarak bir cümle söyleyecek olursak, bu bağlantının zaruri olduğunu da anlıyoruz. Sadece sevgi boyutunda değil, sadece sohbet ya da bilgi boyutunda değil, tamamen ne demen içinlerini kavradığın halde bir teslimiyet söz konusu olacak. Kavramadan da teslim olur mu? Olur. Ama kısa zamanda o teslimiyet sağlam olmaz. Ne demen içinlerini iyi kavramamış taklitçi teslimiyetler. Ufak bir sarsıntıda hemen çöker ve içi efendim rost tutar, e, küf tutar, kısa zamanda efendim zararlı hale gelir. Yani Allah için teslim olmadığın için dünyevi kazanç ve menfaat gözetmeye başlarsın. Dünyevi e, amaçlar ortaya girince nihayet oradan gelen sular sağlam, temiz, e, olmaz. Oradan gelen nurlar güzel olmayacaktır, bize fayda yerine zarar getirecektir. Allah için iş yapma yerine bu defa insanlar için iş yapma kabiliyeti gelişecek ahirete olan yatırım ve heveslerimiz kırılacaktır. Bu açıdan tevessülün Allah'a, Resulullah'a ve onun yolunda olan Allah dostlarına şehirlere teslim olmanın manası budur. Bu manada gerçekte yerinde doğru olan şeyler anlaşılsın diye birkaç cümleyi efendim böylece izah etmiş olan Mürit kelimesi küçültülecek bir mana değildir. Allah'ın sıfatlarındandır. Yani ne istiyor, ne, neden istiyor, niye iç, istiyor, niye e, diye sorularına cevap verecek kaliteli irade sahibi insana mürit denir. Yoksa efendim oldu mu olası neden istediğini cevap bulamıyor, niye istediğine cevap bulamıyor, ne, ne istediğinin cevabını bulamıyor. Ben müridim diyor, o kişi mürit değildi. O kişi af buyur, fıkıh dilinde sefih adamdır. Ee, tarikat dilinde ne ne istediğini bilmeyen adamdır. Ahlak olarak da bilinçsiz bir kişi demektir. Bunlardan uzak bir durumda olan insan kendisini sorgular. Ben ne istiyorum? Neden istiyorum? Niye istiyorum? Neden yapıyorum? Bu sorguların efendim içinden çıkar karşılığında bir cevap verir. İşte bunun adı mürittir. Şeyh olan kişi, mürşit olan kişi de buna istediği soruların cevabını aldıktan sonra hedefine götürmek için bir aracıdır. Burada aracı olan kişi de sevap kazanacak ve bu isteği belirten insan da sevap kazanacak olduğunu Süreyn İsa ayet 85'te okunduğumuz ayet-i kerimede de görmüş olduk. Böylelikle bir cuma sohbetine birlikte sevgili kardeşim beraber olduk. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma İslam alemine hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun. Günahımızın affına vesile olsun. Esselamu aleyküm, sevgili kardeşim. Evet, bugün de böyle inşallah bir dersimizi daha bitirdik.